Zoe mozaiği mozaik panoda, İmparator 9. Konstantinos Monomachios, 1042-1055, ve İmparatoriçe Zoe bitimi yer almaktadır. İmparatorun başının üzerinde, Romalıların inançlı hükümdarı, Tanrı'nın isasının kulu Konstantinos Monomachios yazılıdır. İmparatoriçe'nin başının üzerinde ise çok dindar Augusta E yazılıdır. Ortada bulunan kainatın hakimi, Pantokrator. H.Z. İsa'nın başının iki tarafında ise Jesus Christos Hristos adının kısaltılmış harflerini içeren H.C. monogramları bulunmaktadır. Bu mozaik Tanu İmparator ailesinin Ayasofya onarımları için yaptıkları bağışlı sembolize etmektedir. Bu mozaik 11. yüzyıla tarihlenmektedir.